Ve alâ hâlihî ve sahbihî ecma'în. Cenab-ı Allah surenin bundan önceki ilk ayetlerinde Kur'an-ı Kerime her şeyi açıklayan kitaba yemin ederek mübarek bir gecede indirildiğini ve bu gecenin ehemmiyeti itibariyle hikmet dolu her bir emrin bu gecede dağıtıldığını, ayrıldığını belirttikten sonra her şeyi işiten ve bilen olması hasebiyle Yüce Allah'ın kainatta dilediğini yapan ve her şeye kadir olan olarak Kainatın Rabbi, göklerin ve yerin Rabbi, ikisi arasındakilerinin Rabbi olduğunu da vurgulayarak buna iman ve buna kesin inanmanın zorunluluğunu belirtti. İnsanların bu gerçeklerden uzak kalarak allah Teala'nın vahdaniyetinden habersiz veya haberleri yokmuş gibi yaşamaları hayatlarının ciddi bir anlam kazanamayacağı itibariyle şüphe içerisinde hayatlarının adeta insan ciddiyetiyle bağdaşmayan bir oyundan ibaret olacağını belirtiyor. Ancak insanlar ister hayatı ciddiye alsınlar, ister almasınlar. Cenab-ı Allah'ın kainat için ve bu kainat içerisinde yeryüzünde aslında mesuliyetini, sorumluluklarını bilmesi bunların şuuruna varması halinde halifelik gibi şerefli bir görev ifa etmekle yükümlü olduğunu Bilmesi gerekirken bundan habersizmiş gibi hayatı bir oyun ve eğlence edinmesi ona yakışmayacağı gibi uygun olmadığı gibi Cenab-ı Allah'ın hükmünü de bunlar etkilemez. Yani Cenab-ı Allah'ın kainatta cereyan etmesini ve gerçekleşmesini kesin olarak takdir buyurduğu, bir takım daha doğrusu her şeyi bütün ayrıntısıyla tespit edilmiş kaderi ve takdiri vardır. Kaza ve hükümleri vardır. Bunlar vakti gelince gerçekleşecektir. İnsan hayatı ister ciddiye alsın, ister almasın. Bunun Allah'ın kaderini, hükümlerini etkileyecek bir tarafı yoktur. Bu sebeple bir önceki ayet-i kerime Kur'an'ın ilk muhatapları şahsında kıyamete kadar onların benzeri tavırlarını sergileyecek olanlar için şu tesbiti yapıyoruz. Hatta onlar aslında şüphe içindedirler. Oynayıp durmaktadırlar. Oyun Aklı ermeyen Çocuklar için bir Vakit geçirme Unsurudur. Hatta Çocuklar için birçok Yönden faydalıdır da Zihinsel gelişimlerini Ruhi gelişmelerini, iletişimlerini Huylarını Olumlu olarak etkileyecek Güzel oyunlar isabetli oyunlar çocuklar o oyunlara yönlendirilecek olursa faydalıdır. Fakat aklını başına almış hayatta sorumlulukları olan sorumluluklarla muhatap alınan mükellef bir insanın yani atil ve balil olan bir insanın oyunla geçirecek bir vakti yoktur onun için Kur'an-ı Kerim oyun ve eğlenceyi insana yakıştırmaz oyun ve eğlenceyle vakit geçirecek yerde insanın hayatı ciddiye almasını ve bu hayattan mümkün mertebe güzel bir şekilde yararlanarak bu kısacık hayatı ahiretini imar etmek için bir fırsat olarak değerlendirmesi ister ve buna yönlendirir. Bu şekilde hayatını tazim etmeye çalışan insanlar arasında özellikle sorumlulukları daha üst mertebede olanlar vardır ki bunlar risalet döneminde. Resullerdir, Nebilerdir. Risalet döneminden sonra ise Resullerin ilmini miras alan alimlerdir. Bu alimler ilim adamları kıyamete kadar insanlara karşı bir sorumluluk yüklenmişlerdir. Tıpkı Resullerin kendi ümmetlerine karşı sorumlulukları gibi. Onlar oyun ve eğlenceye dalarak hayatın ciddiyetini, geleceklerinin ciddiyetini unutmayan, unutan, hatırlamayan ve ahiretlerini tehlikeye atan insanları ellerinden geldiği kadar uyarmaya çalışır İşte Kur'an-ı Kerim'in yaptığı ve üzerinde durarak, terim olarak da inzar ile ifade ettiği husus budur. Hayatı ciddiye almayanların uyarılmaya ve uyandırılmaya ihtiyaçları vardır. Onun için bugünkü dersimizin ilk ayeti kerimesi böyle bir uyarıya dikkat çekmekte ve yer vermektedir. Bununla bizi adeta kendimize gelmeye çağırmakta ve ciddi bir tehlikenin bizi beklediğini haberdar ederek bu tehlikeden kendimizi korumanın yollarını aramamız gerektiğine işaret etmektedir. Diyor ki estağidübillah فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ Muhatap Elbette ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü zaten konumu Allahü Teala'nın ona verdiği görev ve sorumluluk böyle bir hitabın gereğini yerine getiren bir vaziyettedir zaten. O halde bunun ilk muhatabı olarak ümmetine ve diğer bütün beşeriyete böyle bir beklenti içerisinde olmaları gerektiğini hatırlatarak uyarma vazifesini yapması emri var. Yani sen gözlederken aynı zamanda beklerken aynı zamanda muhataplarına da bunu beklemelerini söyle. Neyi bekleyecekler? Yaumet-tissema'u bi-dukhanin mubin. Semada Açık seçik, belirli bir dumanın geleceği bir günü bekle. Sema getirecek, yani Arapçadaki Kur'an Kerim'deki cümle kuruluşuna göre, semada gelecek, semada görünecek. Yani bu duman yerden ziyade gökten aşağı doğru inecek bir duman olacak. Bu dumanın Mahiyeti ile alakalı olarak temel olarak üç tane görüş ifade edilmiştir. Bunların en güçlü kabul edilenleri kıyametin büyük alametlerinden birisi olacağı ve henüz bunun meydana gelmediğidir. Rivayetlere göre bu duman görünecek. Yeryüzünde dünyada 40 gün süreyle kalacak, devam edecek. Gök ile yer arasını dolduracak. Mümin bu dumanın etkisiyle nezleliymiş gibi olacak. Kafir ve günahkar kimselerin burunlarından Girecek, nefeslerini daraltacak, kulaklarına kadar ulaşacak. Kıyamet gününde cehennemin etkilerinden birisi olacağı da kabul ediliyor veya söyleniyor. Huzeyfe bin Esid el Gifari'den rivayete göre diyor ki, Rasulullah bir gün yanımıza çıka geldi. Bizler aramızda konuşuyorduk. Neden bahsediyorsunuz dedi. Kıyametten söz ediyoruz dedik. O şöyle buyurdu. Kopmasından önce on tane alamet yani buna eşrat-ı sağa denilir. Kıyametin gerçekleşmesi için meydana gelmesi gereken şartlar. Biz buna genelde kıyamet alametleri diyoruz. 10 tane alamet görmediğiniz sürece kıyamet kopmayacaktır. Bu alametler arasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dumanı zikretti. Yecuc ve Mecucun çıkışını zikretti. Biri doğuda, biri batıda ve biri de Arap yarımadasında kara parçalarının Yerin dibine geçeceğin olmak üzere üç tane kara parçası yerin dibine geçecek. Deccal çıkacak. Dabbetul Ard çıkacak. Bütün bunlar Yemen'den çıkan bir ateş insanları öne katıp önüne katıp onları bahşere toplayacak. Güneş battığı yerden çıkacak. Tüm bunlar gerçekleşmedikçe diyor Aleyhissatüselam kıyamet kopmayacaktır. İkinci görüşe göre bu Kureşlilerin müminlere, Müslümanlara oldukça fazla eziyetleri dolayısıyla Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın onlara beddua etmesi neticesinde 7 yıl bir kıtlığa muhtala oldular. Öyle ki kişi açlıktan baktığı zaman yıllarca yedi yıl değil belki yıllarca diyelim hatırlımda zamanı tam Sonunda net olarak şeydi Yıllarca bu kutluk sebebiyle kişi açlıktan dışarı baktığı zaman yer ile gök arasında bir duman varmış gibi görecek kadar açlıktan etkilenmişler. Daha sonra gelip Rasulullah'a akrabalıklarını hatırlattılar kavminin helak olmak üzere olduğunu söylediler ey Allah'ın Resulü dediler mudarlılar için Allah'tan yağmur iste mudar helak oldu dediler mudar için mi sen gerçekten çok gürekkar birisisin dediği halde yine de Allah'tan onlara yağmur yağdırılmasını diledi ve kuraklık bitti. Abdullah bin Mes'ud'a göre bu ayet-i kerimede bahsedilen kıyamet alametlerinden değil, o zaman için olup bitmiş bir hadisedir. Bir diğer görüşe göre bu husustaki görüşlerin belki daha zayıf olanları, bu Mekke'nin fethedildiği gün fethedildiği gün gerçekleşmiş bir hadisedir. Bu duman insanları bürüyecektir. Biz daha doğrusu hangisi acaba bu daha yakın? allah Alem bunun kıyamet alametlerinden olması e, ayet-i kerimenin ruhuna özüne daha yakın görünüyor çünkü eğer kıyamet alameti olarak kalacak olursa veya kabul edilecek olursa o zaman bu onun bitmiş bir hadise değil her zaman için insanların bekleyebilecekleri dikkate almaları gereken ve ona göre kendilerine çeki düzen vermeleri hususunda bir uyarıcı özellik taşıyan bir alamet olur. Bu duman insanları bürüyecektir. İşte bu can yakıcı bir azaptır. Bunun dünyada can yakıcı bir azap olarak ortaya çıkması, ahiretteki azamın bir nevi habercisi ve belki de bir küçük bir örneği, bir göstergesi olacağından insanların bu buyrukları okuduğu zaman veya hatırlayıp hatırlatıldığı zaman kendisini gözden geçirip hal ve hareketlerine, gidişine, tutumlarına düzen vermesi açısından bir uyarıcı olur, olur. Kafirler bu ağır azabı görecekleri vakit ifade yerindeyse Allah'la pazarlığa girişecekler. Rabbenek şif annel azab inna mu'minun diyecekler. Rabbimiz üzerimizden bu azabı aç gider. Biz iman edeceğiz veya iman ediyoruz. İman edecek olan derhal iman eder, azap şartına bağlamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim onların bu taleplerinde veya şartlarında ciddi olmadıklarını hissettirircesine diyor ki 13. ayet-i kerimede ennâ lehumu zikra. hatırlayıp öğüt alma zamanları şimdi mi geldi hatırladılar şimdi mi hatırladılar öğüt ve ibret almayı şimdiye kadar neredeydiler akılları neredeydi tövbeleri neredeydi kendilerini gözden geçirerek tutumlarının yanlış olduğunu kavrayıp idrak ederek haka aykırı gidişlerine son verip doğruya dönme kararlarını niye şimdiye kadar vermediler? Sonra Sûnna tevâlâhu anhu ve ıalu muallamûm Az önce Rabbimiz azabı üzerimizden kaldır bizi iziman edeceğiz dediler. Samimi olmadıklarını Kur'an-ı Kerim söylüyor ve hemen arkasından onların bize aktarılan tutumları gerçekten tövbe etmek teklifinde şartında veya samimi olmadıklarını görüyoruz. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْ Sonra Ondan yani Resulümüzden, kitabımızdan, vahiyimizden, dinimizden yüz çevirip gerisin geri gittiler. Ve kâlu muallemun mecnun ve buna bu öğretilmiş bir delidir. Yani sizlere ne söyleyeceği başkaları tarafından kendisine öğretilen aklı başında olmayan cinlerin tasallutuna uğramış aklını kaybetmiş birisidir dediler oysa Muhammed aleyhisselatü vesselam onların yanına dışarıdan gelmedi aralarında yetişti Kureyş Mekke şaradan gelenler kendisinin yapıp ettikleri zaman zaman Mekke'nin dışına yaptığı seyahatler, oturup kalktığı kimseler, konuşmaları, alışverişleri, ticaretleri vesaire. Peygamber olmadan önce her şeyiyle onu bilip tanıdılar. O zamana kadar... Aralarında en akıllı olduğunu, çeşitli hal ve hareketleriyle, ona karşı takındıkları tutumlarıyla kabul de etmişlerdi. Kabe'yi yeniden inşa etmek istediklerinde, Haceriyasödün yerine konulmasına sıra geldiğinde, her birisi biz koyacağız, bizim kabilemiz koyacak veya bizim kolumuz, boyumuz, sülalemiz bu şerefi alacak diye neredeyse birbirlerine gireceklerdi, kılıç çekecekler, kan dökeceklerdi. Sonunda akıl başında aklı eren birileri dedi ki böyle yapmayalım da bir kapı gösterdi. Şu kapıdan veya Mescid-i Haram'a şu taraftan girecek olan ilk kişi aramızda hakemlik etsin dediler. Resulullah gelince hepsi memnun oldular. Çünkü hiçbirisi onun yapacağı hakemliğin doğru ve isabetli bir şekilde gerçekleşeceğinden şüphe ve tereddüt içerisinde değildi. Gerçekten sevindiler ve itirazları olmadı. O da herkesi memnun edecek, bütün tarafları memnun edecek bir çözümle bu meseleyi halletmişti. Kendi ridasını sırtından çıkardı, Hacer-i Esved'i ridasının üzerine koydu her birisi tarafların her birisinin temsilcisine ridasının bir ucundan tutuldu. Hacer Yesfed'in konulacağı yere kadar getirdiler. Sonra kendi mübarek elleriyle taşı çıkarıp yerine koydu. Kaldırıp yerine koydu. Hiçbirisi de bundan erilmedi. Memnuniyetsizliğini izhar etmedi. Aksine hepsi razı oldular, hoşnut oldular. Ve buna benzer. Aralarında büyüdü. Peygamberlikten önce 40 yıl onlarla geçirdi. Hiçbirisi o zaman aklına, kabiliyetlerine, zekasına, ahlakına, nezahetine, iffetine, afis oluşuna, Yardımseverliğine, fedakarlığına, kısacası en güzel huy, meziyet ve faziletlerle donatılmış olduğuna tanık oldular ve bunu kabul etmişlerdi. Fakat mesele kendi inandıkları batıl inancı, şirki, ahireti inkarı, nasıl ki hak din, Allah ahiret ve risalet temelleri üzerinde oturuyorsa şirk de aynı şekilde bu üç hususta batılı temsil ederek var olur. Ve risaleti bu şekilde inkar ettiler. Kendilerine doğruluğu açıkça ortada olan o gelince ondan yüz çevirdiler ve bu Kendisine öğretilmiş, böyle söylemesi öğretilmiş bir delidir dediler. İki kelime söylediler. Muallemun mecnun. Öğretilmiş bir deli. Öğretilmiş olduğu doğru. Cenab-ı Allah Cibril vasıtasıyla bu yüce vahiy hakikatlerini ona öğretiyordu. Fakat o deli değildi. Vahye mazhar bir peygamberdi. Onların yanıldıkları taraf buydu. Öğretilmiş olması noktasında da öğreten ve öğretme öğrendiği bilgiyi aldığı kaynağı tespit etmekte de hatalıydılar. Dolayısıyla zahiren öğretilmiş olduğunu söylemeleri doğru fakat kastetikleri hakikat itibariyle o da yanlış. Deli olduğu da zaten yanlıştı. Cenab-ı Allah gerçekte rasullerin ve rasullerin mirasçıları olan ulemanın aslında davanın sahipleri olmadığını yani davayı gerçek olarak ortaya koyanların onlar olmadığını aksine bu davanın asıl sahibinin ve bu davayı dava olarak asıl ortaya koyanın Resullere ve Resullerin mirasları olan alimlere, muhataplara, mükelleflere, insanlara iletmesini emreden davanın biricik mutlak asıl sahibi Cenab-ı Allah'tır. Onun için Cenab-ı Allah Resullerine karşı çıkanlarla kafirlerle ifade ise hesaplaşmayı bizzat kendisi yönlendiriyor ve kendisi şekillendiriyor, belirliyor. Diyor ki evet onlar dediler ya Rabbimiz üzerimizden azabı aç, iman edeceğiz. Cenab-ı Allah evvela onların gerçekten iman etmek istediği isteğiyle bu teklifi yapmadıklarını belirtmekle birlikte onların ileri sürecek bir bahanelerinin de kalmaması için burada diyor ki 15. ayet-i kerime اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَاِدُونَ Biz kısa bir süre, az bir süre azabı kaldıracağız. Fakat siz tekrar isyanınıza geri döneceksiniz. Kalil, bize göre değil. Allahü Teala'nın tesbit ettiği bir süre, bir zaman açacak. Ama onlar da isyanlarına geri dönecek elbette aralarında belki iman edip imanlarında sebat edenler veya onlardan olmayıp süreç içerisinde iman edecekler olacaktır çıkacaktır bu ayrı bir şey ama çoğunluk büyük öntüde verdikleri sözde durmayacak inatlarını sürdürmeye devam edecekler geri döneceklerdir yaumen <gülüyor> abletusul batşatan kubra batş Şiddetle yakalamak demek. O şiddetle tutup yakalayacağımız o gün var ya, inna muntakimun. O gün biz gerçekten intikam alacağız. Cenab-ı Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Yumhil ve la yumhil mühlet verir ama ihmal etmez mühlet verir belki bu süre içerisinde aklı başına gelenler olur sapıklıklarından dalaletlerinden yanlışlarından batıllarından dönenler tövbe edenler olur etmezlerse de sen bize az mühlet verdin veya hiç süre tanımadın diyemeyecekler. Ve buna benzer pek çok hikmetler var. Cenab-ı Allah mümini ifade elindeyse iman etmeyenlerin imanı sebebiyle kendisine veyahut da dünyadaki ins ve cin şeytanlarının onlara çıkaracağı, imanı dolayısıyla önüne çıkaracağı zorluklar sebebiyle imtihan eder. Kafirleri de müminlerin davetine karşı, imana çağırmalarına karşı takınacakları hal ve hareketleriyle imtihan eder. Bu imtihanda kim olursa olsun kazanan kurtulur. İntihanı kazanamayandan da Allahü Teala yeri gelince ne yapar? İntikamını alır. Peki bu büyük yakalayış ne zamandır? Aslında Kur'an-ı Kerim'in anlatımının üsluplarından, anlatım üsluplarından birisi de azap ile ilgili buyrukları da. Mükafat ile ilgili buyrukları da zikrettiği zaman yer yer onlarda bir takım müphemlikler bırakır. Yom enab tushul kubra. Büyük bir yakalayışla yakalayacağımız gün, işte o gün biz intikam alıcılar olacağız. İntikam alacağız. Bugün ne gündür? Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Belki bir an sonra gerçekleşecek yaşayacaktır. İşte bu duygu aslında insanı kendisine getirmeye, aklını başına devşirip toparlamaya yetecek kadar güçlü bir, etkileyici bir duygu ve bir üslubdur. Bakın biz bir gün gelecek öyle bir yakalayacağız ki büyük bir yakalayışla biz o zaman günahkarlardan intikamımızı almış olacağız Abdullah bin Mesud'a göre bu yakalayış Bedir günü gerçekleşen yakalayıştır biz bunu bir örnek olarak aslında algılarsak i kerimenin kıyamete kadar müminler içinde teselli anlamı kafirleri içinde korkutucu anlamı ne yapar? Devam eder. Yani bu Kur'an'ın ilk nüzulünde o büyük yakalayış Mekke'li müşrikler için Bedir günündeki yakalayıştır. Yani yenilgileri onlardan ileri gelenlerinden hem kendi Eşrafı olarak saydıkları ile ilgili gelenlerinden hem kahramanlarından, varlıklılarından, zenginlerinden, efendim, güçlülerinden, çoluğu çocuğu büyük olanlar arasından 70 kişi öldürülüyor. Ve bunlar suyu kurumuş bir kör kuyuya sürüklenerek atılıyorlar. Sonradan gelenler için eğer bu bir örnek olursa ki Allahu alem bir örnek Abdullah bin Mesud'un verdiği bu Bedir günüdür diyor. Büyük yakalayış. Kıyamete kadar Bedir gününün müminler için zafer yönüyle, kafirler için de azap yönüyle, ceza yönüyle tahakkuk edecek nice büyük yakalayışlar olacaktır. Müminler bu yakalayışların, daha doğrusu kafirlerin yaptıklarının yanında hiçbir zaman kar kalmayacağını düşünerek imanları dolayısıyla kafirlerden çektikleri zorluk, sıkıntı ve ızdıraplara imanlarını daha sağlam muhafaza ederek, daha da pekiştirerek göğüs germeye devam edecekler. Kafirler de böyle bir korku içerisinde hayatlarını, daha doğrusu alakalarını sürdürecekler. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Durum değişmez. Bir tekim, bundan sonraki 17. ayet-i kerime sanki az önce Bedir'i Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın verdiği Bedir'in bir nevi örnek olduğunu ve benzeri örneklerin kıyamete kadar gelecek olan Müminler için imanlarında sebat için, kafirler için de o küfür ve inkarlarından vazgeçmek için bir ibret teşkil ettiğini, anlamalarına bir vesile olduğunu görüyoruz. Diyor ki 17. ayet kelimede: "Sadedullah vele kad fetenna kerim." Andolsun biz onlardan önce Firavun kavmini de sınamıştık, fitnelere maruz bırakmıştık, sınadık, imtihan ettik. Ve onlara o çok kerim, şerefli, üstün meziyetlere sahip, ahlakı alada güzel, nezih şahsiyetli o Resul gelmişti onlara. Firavun kavmi mal, mülk, servet, otorite imkanları itibariyle oldukça ileri derecedeydiler. Dünya imkanları o kavmin adeta emri altındaydı. Bu da yetmemiş. Hakim olan Firavun kavmi ve hanedanı Aynı zamanda İsrail da kendilerine hizmet edecek düzeyde köleleştirmişlerdi. Ama Firavun düzeni ila nihayeye böyle devam etmeyecekti. Çünkü Allah'ın bunun sonunu getirmeyi takdir ettiğini Geçmişe baktığımız zaman alıyor ve görüyoruz. İşte Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak davetini başlatması Firavun nizamının sonunun gelişinin ilanıydı. Musa Aleyhisselam Firavun'un o sömürü düzeninin en büyük kurbanları durumunda olan İsrail oğullarını kurtarmakla işe başladı. Bu aslında günümüz Müslümanlarının bu zalim, cahili ve dünyayı kuşatan global nizamın hakimiyetini nereden geriletmeye başlayacaklarını, işlerine nereden başlayacaklarını göstermesi açısından da çok önemli bir ipucudur diye düşünüyorum. Ne diyor Musa Aleyhisselam? Diyor ki en adu iley ibadallah. Allah'ın kullarını bana Tas tamam geri verin. Eda eksiksiz ödemek demek. Borcu eda etti diyor mesela. Allah'ın gasp ettiğiniz, size ait olmayan, Allah'a kulluk etmelerine fırsat vermiyerek kendinizin emrini alarak köleleştirdiğiniz, ama gerçekte Allah'a kur olmaları gereken, ve onun için yaratılmış olan Allah'ın kullarını bana geri verin. Burada ifade arasında şunu da belirtelim. Musa Aleyhisselam yalnızca İsrail kurtarmak için değil Firavun'dan başlayarak Firavun ve kavmini de kurtarmak üzere gelmişti. Fakat öncelikle bir mazlumiyete son vermesi gerekiyordu. Oradan başlıyor Musa Aleyhisselam. Davetini Firavun'u İslam'a Allah'ın dinini kabul etmeye davet ettikten sonra sıra Allah'ın kullarını Firavun nizamının esaretinden kurtarmaya geldi. Niçin? Çünkü Firavun ve yönetimi Karun'u, Haman'ı vesairesi iman etmiş olsalardı haliyle İsrail oğulları da Firavun ve kavmi de şeytan tarafından ifade elindeyse gasp edilmiş kullar Allah'a iade edilmiş olacaktı. Allah'ın nizamına kavuşmuş olacaklardı. İşte Musa Aleyhisselam diyor ki siz Kendinizi şeytanın boyunduruğundan kurtarmaya, kurtarma davetine olumlu cevap vermediniz. Bunu kabul etmediniz. O halde kendiniz için tercihinizde tavsiye etmemekle birlikte böyle bir batıl tercihi yapmış olsanız bile kendi batıl tercihinizi Allah'a kul olmaları icap eden bu diğer kullara yani özellikle İsrail oğullarına dayatamazsınız. Bunun aslında bir başka anlamı da vardı. O firavuni düzen içerisinde düzenin bütün sistemin ifade yerindeyse maddi altyapısını altyapısının bütün yükü İsrail oğullarının omuzları üzerindeydi. Onlar ise ifade erindeyse refah ve şımarıklık içerisinde Firavun'a ve hayatlarını idame ettiriyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in konu ile alakalı kıssalarından bunu anlıyoruz. Elde mevcut bulunan kitab Mukaddes'in, Tevrat'ın ilgili bölümlerinden de anlaşılan bu. O halde İslam, Resullerin daveti aynı zamanda iman ile birlikte beşeri sistemlerin insanlara dayattığı esaretten kurtarma yani gerçek anlamda bir özgürlük hareketi özgürlüğe kavuşturma eylemidir. Çünkü insanlar gerçekten özgür bir ortam içerisinde bulunmazlarsa Allah'a ibadetleri, Allah'a kullukları da tam Allah bu da Bir hikmet gereği sonunda ortadan kaldırmak yu hedef almış olmakla birlikte hukuken İslam köleliği alabildiğine ıslah etmiş ve adeta efendisiyle neredeyse eşit bir seviyeye getirmiş olduğu halde kölenin yükümlülükleri hür kimsenin hükümlülüklerine göre daha hafifdir. Bu bu şunun için söylüyoruz dinin gerçekten istenen seviyede kabul edilip hayata geçirilebilmesi özgür insanların varlığını gerektiriyor. Ve insan dini kabul etmedikçe İslam'ı kastediyorum. Dini kabul etmedikçe, ona iman etmedikçe ruhende, zihnende, bedenende gerçek manada özgürleşemez. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın öngördüğü iman esasları başta olmak üzere şeriatini kabul etmeyen bir kimse beşerin örümcek ağını andıran Hatta ondan da zavallı sistemlerini, hükümlerini, esaslarını, değerlerini, yasalarını kabul etmek durumunda kalır. Bu ise İslam noktayı nazarından aslında kulun kendisi gibi kula kulluk etmesi yani Koydukları yasalarla, sistemlerle, nizamlarla kendilerini dayatanların da bu dayatmalarını kabul etmeleri halinde birilerinin ilahlık iddialarını, İslami manası, Kur'an'ın yorumu budur, iddiasını kabul eder gibi bir duruma gelmiş ve düşmüş oluyorlar. O halde Müslümanlar olarak Evvela insanların özgürlük taleplerini kalplerinde diriltmeye çalışmamız lazım. Ve bu özgürlüğün anlamının ne olduğunu iyi anlatmamız lazım ki ne kadar ve nasıl zincirleri görünmeyen ama çok ağır bir esaretin mahkum olduklarını idrak edebilsinler. Bunu idrak etmeleriyle birlikte özgürleşmek için ellerinden geleni yapmaları bir olacaktır. Çünkü o zamana kadar aşağılanmış olduklarını, değerlerinin olmadığını, sömürüldüklerini, perişan edildiklerini her bakımdan sırtlarının üzerine çıkılarak adeta tepinildiğini görecekler, anlayacaklar. Biz Müslümanların insanımıza Muhataplarımıza bunu fark ettirmemiz lazım. Fark etmelidirler ki üzerlerinde ifade ederse etraflarında örülmüş olan o örüncek avlarını esaret zincirlerini kavrasınlar ve tek tek bu prangalardan, bu zincirlerden, bu esaretten kendilerini kurtarmanın yollarını arasınlar ve bulsunlar. La ilahe illallah dışında bir özgürlük paranası yoktur. Allah'a ubudiyeti kabul etmediğimiz yerde çünkü veya noktadan itibaren başkalarının esiriyiz. Yani bizim gibi kimselerin en iyi ihtimalle eğer taşın toprağın, nefsin, hevanın vesairenin, şeytanın ki şeytan netice itibariyle bu işin perde arkasında bu işin asıl oynatıcı, oyun kuklacı o. Onun kuklalarının esareti altında olacağımızı, olduğumuzu, kalacağımızı bilmemiz lazım. Bu halde her şeyden önce bizim özgürlüğümüzün farkına varmamız ve özgürlüğünün farkında olmayanları fark ettirmemiz gerekiyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın Acizane ben bu kısacık çağrısını son derece anlamlı, gerekli ve zorunlu buluyorum. En eddu ileyya ibadallah. Siz Allah'ın kullarını gasp etmişsiniz. Onlara el koymuşsunuz. Onlarda istediğiniz gibi tahakküm ediyorsunuz. Onları bana geri verin. Ne yapacak Musa Aleyhisselam? Haşa Firavun gibi onları farklı bir esaretten alıp ayrı bir esarete götürecekti. Hayır. Firav, Musa Aleyhisselam ben özgürlüğün mesajını getirdim. Ve bunu kabul ederek onları özgürleştiracağım. Nitekim bu mücadelesinde Cenab-ı Allah ona muvaffakiyetini nasip etmiştir. kıssayı başından geçenleri bilmeyen yok. Bu aynı zamanda böyle zorlu kiranlara, zalimlere karşı girişilen böyle zorlu mücadelelerin bir zaman sonra başarı yoluna koyulacağını ve er veya geç Musa'da Musa hayattayken aleyhissalatü selam kendilerine vaat edilen yeryüzünü imar ve yeryüzünde halifelik imkan ve iktidar sahibi olma vaadini Musa aleyhisselam zamanında görmediler ama onun soyundan gelen ve Allah'ın kendilerine vaat ettiği topraklara vararak Allah'ın dinini hakim kılan İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberleri zamanında gerçekleşti. Davud ve Süleyman Aleyhisselam zamanında, Aleyhisselam zamanında bu iş en ileri noktasına kadar ulaştı. Demek ki Musa Aleyhisselam zamanında başlayan bir özgürlük mücadelesi şu kadar zaman, asır yakın bir zaman sürse bile allah Teala'nın vaad ettiği yeryüzünde mustazaf olanları bir gün gelecek yeryüzünde iktidar sahibi yapacağız vaadine yapmış oluyorlar? Kavşanlar. Müminler olarak bugün şu kadar milyar insanla yeryüzünün her bakımdan ciddi ciddi mustazah kılınmış güçten düşürülmüş ellerindeki imkanları alınmış yeraltı yerüstü zenginlikleri sömürülen çaresizleri çaresizlik içerisinde bırakılmış bir ümmet yani kısacası İsrailoğullarının esaretinin bir benzerini günümüz çağdaş zalim sistemleri müşahıs olarak söyleyecek olursak benim kanaatime göre Haçlılık ve Siyonist güçler bizi bir zamanlar İsrailoğullarının Firavun tarafından esir edilmesinden daha ağır bir esarete vahim etmişlerdir. Bu bakımdan bizler evvela bu esareti kabul etmeyerek bu esaretin bize dayattığı zincirleri, prangaları tek tek üzerimizden atarak, kırarak, bir kenara fırlatarak Rabbimizin dışında hiçbir kimsenin önünde eğilmeyi ve zilleti kulluğu, başkasına kulluğu kabul etmeyerek zihnen, fikren, ruhen, ahlaken özgürleştikten sonra bu özgürlüğün bir de dünya vakasında gerekli göstergeleri veya yansımalarını da inşa etmek, ortaya koymakla bükeleriz. Bunu evvela ümmet olarak kendimiz için gerçekleştirebilirsek, sanmayın ki şu anda ümmeti ve diğer mazlum ümmetleri, insanları sömüren bu sömürgeci güçler, Efendim, zalimdirler ama onlar da özgür değildirler. Onlar da sefalet içerisindedirler. Yani onlar da ne dünyaları dünya ne ahiretleri ahiret. Onların da bizim ifade ise vahiden mülhem kurtarıcı nefesimize ihtiyaçları var bundan kurtulma, bu içinde bulundukları ifade girdikleri sıkışıp kaldıkları akrebin kıskacından kurtulmaya ihtiyaçları var. Bunu da gerçekleştirebilecek tek aday bizleriz ama önce bizim özgürleşmemiz şartıyla. Gerçek manada özgürlüğü hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Yani ne zaman gerçek manada özgür oluruz? Bize itikat, şeriat, sistem, ahlak, ideoloji, İslam'a aykırı hiçbir dayatmanın olmadığı ve bu dayatmaların hiçbirisinin kabul edilmediği aksine her alanda Allah'ın dininin biricik hüküm verici, Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin biricik ölçü kabul edildiği bir hayata kavuşabildiğimiz zaman özgürleşmiş oluruz. Ancak o zaman özgürlüğümüze sahip oluruz. Ve o zaman biz Allah'ın kulları olarak olmamız gereken yerde oluruz. Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarının elinde tattıkları saadet ve bahtiyarlık yoluna biz de o zaman koyulmuş oluruz. Çünkü diyor Musa Aleyhisselam inni lekum rasulun emin ben size gönderilmiş güvenilir bir rasulun. Eminim. Benim risaletimde size getirdiğim risalette benim hainliyim benim onu tahrifim bozmam Onda olmayan şeyleri ona katmam. Onda olan şeylerin bir kısmını çıkarmam mevzu bahis değil. Eminim ben. Bana verilen risalete ne bir harf kattarım, katmışım ne de bir harf eksiltirim eksiltmişim. Biz de Allah'ın dinini eksiksiz ve fazlasız olarak Yaşamak azim ve gayretiyle ortada olduğumuz zaman o vakit meşeriyete Allah'ın mesajını sunan ve bu mesaja insanları davet eden emin kimseler oluyoruz. Bu mesajı kendimiz için, meşeriyet için olduğu gibi korumak, anlamak, idrak etmek ve yansıtmak zorundayız. Ve hiç şüphesiz beşeriyeti bu hususta bekleyen en büyük tehlike Allah'a karşı büyüklenmektir. İşte bugün insanlık farkında olsun ya da olmasın. Bu kendisine globalizm denilen globalizmin efendileri Allah'a karşı baş kaldıran zavallılardır. Ve biz onlara diyoruz ki Musa Aleyhisselam'ın firavuna ve onun elemanlarına dediğinin aynısını diyoruz ki Allah'a karşı ne olur büyükler mi? Çünkü Allah en büyüktür. Ona karşı büyüklenmek kişiyi ancak zillete ve alçaklığa mahkum eder. Aziz olmak istiyorsak, aziz olmak isteyen, güçlü olmak isteyen, gerçekten büyük olmak isteyen Allah'ın huzurunda ubudiyeti kulluğu kabul etmek zorundadır. Büyüklenmek yoluna gitmemeli. Çünkü ben size apaçık bir delil ve bir belge ile gelmişimdir. İslam tarihi için biz bunu Musa Aleyhisselam'ın tarihi de bizim İslam tarihimizdir. Ondan sonraki Nebilerin tarihi de bizim tarihimizdir. Çünkü hepsi İslam dininin ifade edenlerse kendi zamanlarındaki davetçileri ve uygulayıcıları idiler. onun apaçık delili bizim de apaçık delilimizdir tabi Musa aleyhisselamın mucizeleri Tevrat'ı, Tevrat'ın hükümlerinin mükemmelliği, eşsizliği zamanının gerçekten problemlerini her bakımdan en mükemmel şekilde çözecek en ideal sistemi ortaya koyması açısından mükemmeldir. İşte bizim de delilimiz tarihimizdir. İslam, beşeriyeti gerçek manada bahtiyarlığa, saadete ulaştıracağını, ulaştırabilme güç, kabiliyet ve potansiyeline sahip olduğunu tarihiyle ispatlamıştır. Yani İslam kendi kendisini ispatlamış bir dindir. Bizim özgürlük davamız ve davetimiz geçmişte kökleri olmayan şöyle hafif çekivermekle, toprakla irtibatı kesilecek olan küçük bir bitki veya bir cılız ot mesabesinde değildir. Bizim tarihin derinliklerinde, ta Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan bir davamız ve bir köklerimiz vardır. Ve bu geçmişimiz bizim geleceğimizin de ifade elindeyse teminatıdır, ispatıdır. Elverir ki o güzel geçmişin ruhunu yakalayalım günümüze taşıyalım. Yani geçmişteki bu kıssalar bu hadiseler günümüz Müslümanlarına sorumluluk ufuklarını ve bu sorumluluklarını yerine getirmek için hangi yolları izlemeleri gerektiğini ortaya koyan müstesna kilometre taşlarıdır. Bu suretle Müslüman Kur'an-ı Kerim'i, Sünnetullahı iyice okumalı kainatın ayetlerinin sarıkına varmalı bu ayetlerin gereğini de aynı zamanda hayata bir imkan olarak nakledip aktarmasını bilmeli ve böylelikle kendisini, beşeriyeti saadete götürecek kervan başı olduğunu ortaya koyarak ispatlamalıdır. Cenab-ı Allah'tan bu yüce ümmetimizin, bu büyük sorumluluklarının farkına varmasını sağlamasını ve bu büyük görevde ümmete yardımını esirgememesini niyaz ederiz. Önümüzdeki derse inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhan Rabbi ke Rabbi l yasifun <Sessizlik> Rabbi alamin